Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanları Allah yolla davet etme. Dini benimseme. Dini sahiplenme anlamına ilgili. Bir insan bir şeyi sahiplenirse ona sahip çıkarsa onu korur mu? Mesela bir araba ilan duruyor. E çocuğun biri onu çizdiği bir şeyle karşıki yapma filan der ama azı selam derler. Eğer insana kendi arabası ise kişi hemen koşar eline gelip yapar da böyle. Bize Mevla'm buyuruyor Fusyat 34'te Bismillahirrahmanirrahim ve men asini kavlen ve men kimdir <gülüyor> <gülüyor> Allah'tır kimdir? Aseni en güzel, kabilen söz bakımından. Yani kimin sözü en güzeldir? Min mendea ilallah, min mendea ilallah, min men kimseden. Bu aslında min men. Bundan sonra sakin sonra kim geldişi idgam olur ya. Min mini beyanı buradaki gidi. Min men dea Allah'a Allah davet eden daha güzel kimin sözü vardır. Yani ediyor, zikrediyor, konukluyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani hayır yapıyor. Bakın diğer insanları Allah'a davet ediyor. Demek ki bu hepsinin üzerine sevkinde bu. Neden böyle bu? Bir yaptığı ibadetler küçücsel. Kendisi de sınırlı. Fakat davete gelince bu ne yapıyor? Kapsamı genişiyor mu? Bunun kapsamı genişiyor mu? Böyle böyle. Neye benzeye bu? Meyveli ağaçta meyveli ağacı benzeye bunlar böyle. Demek ki Mevlam buyuruyor kim ki Kulları, insanları Allah'a Celleşi davet ederse, bunu söz konuştuğu her kelime, her harf, her ece Allah katında daha sevimlidir. En güzel budur. Bu da mesela iş al ama ve amele salih kendisi, amel kendisi de amel salih işe gelir. salih kendisi de. Amel salih işe gelebilir. Yani aramdan kaçacak, farz yapacak genişle böyle. Öyle insan vardır, hele günümüzde bir kanala çıkar, yüzünde nur yok, Allah'a namazı kılmaz. Böyle. Ama oraya çıkar böyle, oradan parasını alır, dinlemeden buradan konuşur böyle. Dili ucunda böyle, günde gelmez böyle şey. Ökünümsüme vekâle inen ve ben Müslümanlarım diye İslam'ında açılır. <gülüyor> Her va'd ikramı şüpheden adı şerefi adın Adı şerefler gerçekte Kur'an-ı gerçek tefsiridir. Adı şerefler. Hürri Aleyhisselam Hazretleri Hazretleri Müslim'de Ebu Dağıttırımız İbn-i Bancı'da Hazretleri Mendea İlahüden insan, İnsanları dağıt etse Hidayete Allah yolunda Kâne ve minir ecdi O kimsenin bir ecir verir Ecir sevap verir böyle. Ücret Müsli Ucüremem tebi'ahû ona kimle tabi olursa onu aldığı sevabın mislini alamana verir böyle. Hı hı. Demek ki bir insan insanları Hristiyan olsun, Yavda olsun, onlar tabi İslam'a davet edilir onlar, dine davet onlar. Müslüm da ibadetlere, namaza, oruca, örtünmeye, kapanmaya davet ediyor böyle şey. Demek ki bir insan Diğer insanları hidayete Davat eder, davet eder, çağırsa oraya teşvik eder, koluna girer, işte çay ısmallar, icabında yeme davet eder mutlaka böylece. Yani canına malıyla kişi biraz olarak buna çalışırsa, buna böyle bir ecir veriyor, sebat veriyor. Ne kadar misli ucürüm mentebi ahu. Onun takipmanın aldığı sevabın aynı misline, Aynı misline belirmeyi sevap. Şimdi bir insan bir tek kişiye sebep olsa, örneğin namaz kılmasına. Kişi namaz kılmıyor. Bir insan bunda ilgilense, uğraşsa, tabii kalp kırmadan, gönlü kırmadan kişi uğraşsa, o kişiyi namaza götürebilirse, İşçi namazı varsayabilirsin. O kişi namaz kıldığı sürece, yaşam boyu, bak yaşam boyu, namaz kıldığı sürece ne kadar alıyorsa, altı sağın bir misli de ona sevap olana veriliyor. İslam'a geleneğe sevap olursa, bu tabi daha büyük olmuş oluyor. E bir yasa, üç kişiye, beş kişiye, on kişi sevap olursa, Elhamdülillah, bunlar? Bak, gelir muhtemelen Yani kendi yatarken bile, namazı dışında yatarken bile sevab olduğu kişiler namazı kılarken buna gelir geliyor Tabii Tabi, korukumuzu üretir Yani başka bir şey yapabilir. Ne yaparsa. La en kutsuzi zarkimin uçurum şeyyen. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Allah tarafı bu kişiye... Onlar alırsa bir misli verir. Olmazsa esirmiyor ama. O da kendine sahibini alıyor. O ne sahibini alıyorsa onun aynı misli eşit. Nasıl yapıyor muhtemelenler? <gülüyor> Tabi günah da bunun gibi. Hadis devam, hadis-i Devam devam ediyor. Bir insan da daralete insanları günah yollara davet ederse Mesela işte bu diyor, filan yerde, filan gazinaya gidelim mesela, içkiye gidelim, e, saldıracağınızı düğüne gidelim, her neyse at ediyor. O kişiyi oraya götürmeye sehep olursa, o kişiye ne kadar günah alırsa, onun bir katı buna yazıyor. Tabi kendi günahı başka, bir de sehep olduğu kişi aldığı günah bir meclisi buna yazıyor. Allah korusun. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu konuya bak. Dikkat edin bu şimdi. Böyle saldığı cazlığı düğün yapan bir insan. Saldığı cazlığı. Tabi gelenlerin yarısı alkolik, erkekler. E, Kadın aykırıda yarışı flat muhtemelenler. Bir arada dans var, saz var, caz var, müzik var, şunlar, bunlar var. Yani haramın her biri var. Bu düğün sahibinin yapıyor böylece. Dolayısıyla bunun hali. Bu tertip ediyor. Davet ediyor muhteremler. Yüz kişi, üç kişi gelir böyle bende. <Gülüyor> o gelin aldığı günahın toplamın bir misi de bu nasıl bak bana. Oraya gelen kişi kendi günahı yıkanmış oldu, kendi günahı böyle. Ama bunu tertip eden kişi Dün sahibi ne yapıyor? Oraya kaç şey gelirse onun aldığı günahın toplamın bir katı da bu nasıl yani böyle günaha girmek akıl kâr değil muhtemelen be? Allah korusuna merak be Yani bir gece, iki üç saat için günah girmek demez böyle şey. <Sessizlik> Buyuruyor yine Aleyhisselam Hazretleri. Ben emre bir mağrufin, felikül emruhü bin mağrufin. Azıb-ı Hakkı'da. Peygamber'in her şey açıklığı bizim Bir insan el yaparken, insanlara doğru söylerken, davet ederken ama kendisi de mağruf olsun. İslam uygun olsun, kendisi de herhalde. Bu iki anlama geliyor. Biri dinişli işte olsun. Yani insanları neye davet ediyorsa, din anlatıyorsa... O konuyu iyi bilmiş olsun kendisi. Ya bir kitaptan ya da güvenli bir ulamadan güvenli bir şey olsun böyle. Ve kulağıtan duyma. Yalan yanlış, sabı bir şey davetlerse o zaman günahı giremezler. Bak. <gülüyor> Demek ki hatta bir insan bir arkadaşları mesela İslam'a ısınmaya çalışırken ne yapacak? Bilmediği konuya girmemesi gerekiyor. Tamam namaz avetler. namaz farzdır herkes bunu biliyor böyle. Bizik yoku mu haramdır? Herkes bunu biliyor. Aç gezmek haramdır. Herkes bunu biliyor zaten. Ama ayrıntılara gelince, bunlara gelince eğer bir kesin bilmiyorsa bir şeyi, oraya girilmesi gerekiyor. Bunu bir hoca sorması gerekiyor zaten böyle. Şimdi bazı insanlar yani dini dava ederken kapılıyor, işin içine dalıyor, var mı artık böyle bilmeden de konuşuyor. Dozlar oluyor böylece. Şey. Tam bana bir de dininde sapıklık hareketi var. Dinde sapıklık hareketi var, Bu Her zaman var bu. Her dinde var bu böyle. Her dinde hak batıl. Bir bahçede bile faydalı ot vardır, zararlı bitki vardır. Bahçede bile böyle. Yani her şeyin zararı da vardır, yararı da vardır. Bunu dikkat etmeye gerekiyor. Kişiye batıl bir şeye, yani insan sapıklı ayet olmasın, yani sapıklı olmadığını böyle. Tabii bu daha yaygın günümüzde böyle. Çünkü eskiden ana söz oluyor. Kişi 3-5 kişiye bir grubu anlatabiliyor. Şif var mı? Dil anlatabiliyor mu? Üniversitesi tabi yaygın olarak bu. Daha kovarası için teknolojiyle dikkatime gerekiyor muhtemelen böyle. Biraz da gençler böyle aldanmaması gerekiyor sapıklara da böyle. İkincisi, yavaş söyleme gerekiyor, gönülü kırmadan gerekiyor muhtemelen. Işte şöyle geliyor. Yağın yağmur. Biliyorsunuz Anadolu'da rahmet yağ derler. Rahmet derler. Yağmur derler. Rahmet yağıyor diyor, Rahmet. Yani yağmur aslında böyle. Yağmur yağdığı zaman üç tür araziye yağmur yağır Üç tür araziye böyle. Biri bit arazi. Verimli arazi. Tarım arazisi böyle. Oraya yağmur yağdı mı ne olur? Tapağı tabağı yavaş yavaş yavaş emer, içine sindirir. Sonra güneş çıktı mı ekini verir muhtemelen. Fışkırıyor böyle yağmurdan sahip böyle. İkincisi kumsal arazi. Çol, çöl çöl yani, çorak yeri böyle. Çöller yağmur yağar ama ne olur? Hemen yağmur üstü zengi alttan çıkar, dibine gider geçer muhtemelen. Hiç olmaz böyle böyle. Üçüncüsü, serp kayalara, taşlara yağmur böyle. O da ne yapar? İşine işlemez, hatta ona gelir teper. Şimdi insanların bir kısmı, onlara bu dağa ulaştığı zaman ne yaparlar? Bir kısmı, böyle kulağını verir, canla dinler onu böyle. Hiç duymamış olabilir, evinde görmemiştir, ana yaşamamıştır, Çevresi bunu vermemiştir, bilmiyordur ebelece. Ona bir İslam'ı anlatır, Allah azametini bilini anlatır kendisine, hak yolu anlatır, ölümü anlatır, ayet anlatır. Şamkı dinler, kutlamlar, neye benzer? Mümmit araziye benzer ebele. Bunları dinler, işine bunları sindirir, sindirir, sonra ne yapar? Mümmit araziye ekini verdiği gibi, fışkırdığı gibi, Bundan da amresalim başlar böylece. Aklı sağduyusu, aklı selimi buna kabul edilir, düşünür, tefek doğru der. İslam'a derim böyle. İslam'a gelir. İkinci sınıf şöyle benzer, kumsal araziye benzer böyle. Giderken dinle he he der böyle. Bir söz var ya, bir kullan girer, açık kaldıralım. O kadar da herde yerde başlarla her iş yapmaz böylece ama bunu içine alınmaz, düşünülmez böyle. bunu gönülle etkilemez, orada kalır böyle bu. ne kadar söylenirse bu fayda etmez. Üçüncü grupta sert kayaya benzer kalpleri bunlar, katı kalpleri Yağmur, sert kayayı yağınca ne yapır? yağmur? Onun teperi. Ne kadar yağmur, şiddetli, kuvvetli olursa o kadar tepki oluruz. İnsanların yani bazıları böyle olur. Böyle. Bunlara söylenece hemen kızar öfkelenir böyle. Öfkelenir. Yine atar bunları. Yapalım. Atar bunları böylece. Ne yapmak gerekiyor? Bunu bilme gerekiyor muhteremler. Mesela Peygamber Aleyhisselam adetleri, Peygamberimiz Hazretleri söylediğini Ebu Ceyl söyledi, an daveti yaptı. Aynı Kur'an onu okudu. Ebu Bekir hemen kabul etti, hemen kabul etti, hemen iman etti. Ebu Ceyl ise kaya gibi, taş gibi onu geri etti o bunları da. Bu yolda demek ki ne gerekiyor? Sabır gerekiyor mutlaklar, sabır gerekiyor. Biliyorsunuz, Medine'ye ihya eden, sahabeden Musa bin Umeyr Hazretleri'dir. Musa bin Umeyr, Rada Hazretleri Ohterem böyle. Genişte yani böyle, Peygamber Medine'ye gönderdi. İsa'nın yapması için çok yumuşak böyle, yumuşak yapılı, sabır eden böyle. Karşı dinlerken tepki vermeyen, kızmayan, karşılan dinler, oturur dinler. Sonra yavaş açacaklar kendisine böyle bir şey. Biz ne yapıyoruz? Bazen evetmiş işte ben hemen kıtarım böyle, kim hakim olamam, olmaz mutsuz böyle, olmaz. Ne gerekiyor böyle? Allah yolunda geleceğe, Allah yolunda sineç çekme gerekiyor böyle. Ve karşıdaki kısa musla bile böyle, ona cevap verme gerekiyor böyle. Has ibuze bir gün radan zetere, bu diyarıci Allah e gün ameli iftalo Hazreti Bözer <gülüyor> şöyle buyuruyor. Ben dedim ki diye Yarasıyla Allah. Hangi amel daha üstün faziletlidir? Hangi amel? Ne yapayım ben? Hangi amel? Kalı alaşetü selam elimu billah ve cihadı fi sebil buyurmak Allah'a eman Allah yolunda cihat, dine çalışmak Dine çalışılmazsa diye unutulur muhtemelen böyle. Yine çalışılmazsa böyle. Herkes ne lazım derse unutulur muhtemelen böyle. İnsan aklıya bunu bulamazlar muhtemelen. Aklı yeterli değil onlara böyle şey. Yeterli olsaydı Allah Celle Şanlığı peygamber göndermez muhtemelen böyle. Göndermez de böyle. peygamber gönderdin Peygamberler de Her topluma böyle. Afrika her taraf. Amerika'da böyle her toplumda, her kabileye işlerinden peygamber geldi. O peygamber yaşam boyu böyle. Yıllarca her şeyi gösterdiler, sineği çektiler, sabitiler Dine insan çağırdı Allah'ın adı böyle, böyle. Ne gerekir demek bu konuda? Yumuşak olmak gerekiyor, sabitme gerekiyor. Yani ben üstüne geleyim. Bazı böyle şöyle yaptım, böyle yaptım, üstüne geldim. Geldi ama o kişi İslam'dan soğuduysa ne oldu? Ya derim böyle. Burada daha üstüne gelme değil. İslam'ı ona çekebilme. Yani bir santim İslam'a yaklaştırabilirsek hiç biliyor muydun böyle. böyle. Yok, kızdım işte bağırdım, çağırdım, tersledim, şöyle yaptım, böyle yaptım cevap veremedi. Ama ne oldu İslam'dan? Kutu taşıdı, Gün Günah gedin, kısağmur derim böyle. Bir insan çalışsa, çabalasa da bir kişiyi İslam'a getirebilse, gayrimüslimi, Hristiyo olabilir, Yahudi olabilir, Türk olabilir mi? Arap olabilir mi? Türk ama inancı bozuk, ilerisi sapık. Dalâta kişi, İslam karşılığı kendisi, adı Ali Veli olabilir böyle. Bir insan böyle birine uğraşsa, çalsa çabalasa, bir kişiyi İslam edebilse, Büyük alel samodetleri, bir kimsenin elinde. Bir insan İslam'a gelse, elinde yani diliyle anlatarak onun sebebiyle. Ve ciberleül cennetü, o kimse cennet vacib oldu. Yani bir kimse hayatı boyunca ötmeli. Yaşam boyu böyle o Müslü arkadaşı, tanıştığı insanı, alışveriş yaptığı insanı neyse, kişi buna ilgilense, yavaş yavaş böyle, birliği karakteri vererek anlatsa, onu İslam'a davetse, bundan başarılı olsa, İslam'a gelse, bir kişiye, bu Peygamberimiz, o kadar cennet vacip oldu demek. Neden? Hazreti Şenir Şenir'e buyuruyor, Lenni şubetim minenni büvveti Diyenlerin üşümeyen nüvveti, çünkü insanları İslam'a davet edendir. Peygamberin bir şubesi bölümü muhterem benim. Yani Peygamberlik görevi bu. Bak muhteremler. İbadetleri herkes yapar. İslamı gelir herkes yapar böyle. Ama davet bu Peygamberlik görevi. Demek ki bir kişiye olan kişi ne oluyor? Bir Peygamberliğin görevi yaptığı için. Buna cennet vacip oluyor muhtemelen böyle. İnsan bazen haliyle de buna sebeb olabilir muhtemelen. Haliyle böyle böyle. Yani Müslümanlar, mesela Almanya'da, Avrupa'da çok Müslüman var muhtemelen böyle. Türk olsun, başka olsun böyle. Çok Müslüman var. Ama Almanları İslamlaştıramamışlar. Neden? Yaşantıları mutlaka. Yaşantıları onlara böyle. Yani yaşantısıyla, ahlakıyla, iyi huylarıyla kişi böyle hal diliyle de İslam onlara şiddirme gerekiyor onlara mutlaka böyle. Aziz Amun Hazretleri Aziz Amun Hazretleri bu cahili zamanında Mısır'a gitmiş. Mısır'ı görmüş. O dönemde Mısır gelişmiş bir ülke o dönemde. Roma'ya ait, İstanbul önce. Bu hadede Amr, çok Mısır'ı sevmiş böyle. Sonra da elhamdülillah Müslüman oldu. Kendisi de önce karşı İslam'a. Kendisi de sonra İslam'a geldi. İslam'a geldi ama tam dönüş yapmış tam dönüş yaptı, hızlı dönüş yaptı. İslam'a çalıştı. Hasdemer'in zamanında Filistin'i bu fetheti oralarını fethetti. Bunun bütün ama niyeti amacı göndeki isek Mısır'ı fethetmek. Tabii Halife Hasdemer eti yazdı. Ya emiren müminen izin verirsen ben bu sıra gireyim fethetmeye. Hasdemer izin vermedi buna. Odaya de askeri çok. şok. bin asker var Romalılar. 200 bin, var, 200 bin. Roma, Bizans yani, asker var. 200 asker var. İskenderiye onlar başları İskenderiye de vermedi bana. Bu tekrar tekrardanca Hazım Bey'i yavaş yavaş bakalım böyle. Karşı bu 4 bin kişi var. 4 bin kişi böyle. Bu sığınaklara önce bir kasabayı. Tabi kasabalı zaman kale içerisinde etrafı ee, surla çevirildi. Bu kasabada şu derken böyle kasabayı fethetti ikinden sonra. Dedi ki, askerlerine bakırlar ki askerin yiyeceği yok ama. Askerin yiyeceği yok. O akşam ya. Yani, Aç askeri böyle. Çarır askerlerini. Üçer kişiye ayırdı böyle. Gidin bakalım evlere. İşte bir kapıyı vurun. Ondan bir zil yok. Vurun kapıyı. Ama kenara durun böyle. Kapıda durmayan böyle. Kenara çekilen böyle. Ev sahibi çıkınca özür deleyin. Rahatsız böyle. Sonra şunu söyleyeyim. Eğer evinizde sizden size gerektiğinden fazla yiyecek varsa parasını neyse vereceğiz. Almak isteriz böyle. Ama size lazımsa, işte öyle böyle. Eğer sizden, yiyeceğinizden fazla varsa yiyecek bir şey, neyse bunun parası burada, bunu vereceğiz. Öyle diyelim böyle. Tabi o dönemde bir kasabayı, bir başka bir devlet, asker orduları ettiği zamanlar, evleri yağmalar, evlere girer, kadına kısırsana geçer, yakar yıkar. Her şey yapalım bu dönem aldığım böyle şey. Şimdi İslam orusu da kasabayı fethedince Mısır'ın yerli halkı, yani Kırkliler yerli halkı da davetler, Fomor fethedilmiş orasını. Aslı kestir oldu insanlar. Kırk'tan geçirdi. Şimdi kasabanın yerli halkı da akşam olmuş. Yerlere kapanmışlar. Işıklar söndürülmüş. Kadın çoğu oturmuşlar bir arada. Bekliyor bakalım ne olacak acaba? Yiye basım olacak. Kesin aşık kes böyle. Can derdinde, mal derdinde, seyşip şartları böylece. Şey. Tık tık bir kapısı vuruluyor, Eyvah! vaha. bunlar böyle. Tabii evin kimse büyüğü olan erkek çıkıyor ama artık yani ne oluyor bilmiyor tabii. Korkuyla çıkıyor böyle. Bakıyor kapı önde kimşiyor böyle. Bir bakıyor üç kişi kendi bitiren böyle. Önce özür diliyorlar. Özür dileriz. Seni rahatsız ettik. Allah büyük. kene göre böyle. Bir böyle. Oh. E buyurun söyle bakalım. Askerin yiyeceği kalmadı. Eğer evinizde çoğu çoğunuz yiyeceğinden fazla yiyeceğiniz varsa neyse bunun geçer parası neyse parası vereceğiz. Alacağız böyle. Ama fazlaysa böyle. Var mı böyle bir şey? E var. Tabii seviyor böyle. İçin içine kadar korkacağım. Bilmiyorum böyle. Girip bakıyor babalarına. Aa, yüzü gülüyor. Diyor ki hanıma şurada bir ekmeğe bakalım. şuna bakalım şey böyle. Hurma neyse bunlara bakalım bir şekilde. Para almayız olmaz. Almayız buna. Bu da parası bu şekilde. Tabii sabah oluyor. Serbestliğine korkmuyorlar böyle. Dışarı çıkmışlar. Yüzüne konuşuyorlar. Ya akşam akşama biri geliyor. Bana da geldi ne oldu? Ya bunlar insan bunlar böyle ya. Hem buraya fetettiler, asayı keser. Hem esir alırlar, evi yağmalarlar, kadın kızı alıp götürürler. Ha bunlar nasıl insan bunlar bu şekilde böyle? Bak da bunların durumlarına, tabi nevet geziyorlar, devriye geziyor bunlarda böyle geziyorlar. Ama kimse başka kadın kızı bakmamış Öne bakıyorlar. Sonra biri bir şey okuyor, şehsiye ezanı böyle. Bakır namaz kılıyor, kılıyorlar. Ya bunlar ne insanlar bunlar? Ha, kendi isteyenine insan olmadığıma, kendi isteyenine böyle böyle. Ondan sonra çoğu günü bunlara katıldı. orduya katıldı muhtemelen böyle bak. Dele çubu büyüyor böyle, buraya katılıyor böyle, 6 bin kişi oldu, 7 bin kişi oldu böyle, kasaba kasaba feth olmadığıma bir şey böyle bak. Yani insan böyle yaşanırsa muhtemelenler, e, günümüzde var dediğimiz haplıklar böyle asma, kesme, şunlar, bunlar, tehditler, İslam'dan soğutma insanları böyle. Yani gıya İslam adına, gıya mı bak. Gerçekten kimlik kimlerin elini onları şeyleri, robak muhul böyle. Ve İslam'ın adamları buna mı böyle böyle. Uğur Harbi'nin, en kırtık bir anda Uğur Harbi'nin, Uğur Harbi, Uhud Savaşı, maalesef muhtemelen bizim hezmetimizin sebebi olduğu böyle yani. Uğut'a böyle. Baştan savaş kazanılmışken o uçlu tepesi, o uçların mevzilerinden ve mevzilerinden ters döndü. Ters döndü. Uğut'a bir savaş, kaybettik mesela böyle. Kaybettik orada. İşte bu Uğut savaşının en kritik bir anında karma karışık olduğu kim belli değil bir müşrik geldi. Adı Amir bin Sabit adında, güçlük. Allah şey koşan insan böyle. Ama duyguluklukta savaş olduğunu içine gönlüne bu mevlâb İslam'ı sevdirmiş, kıydına kuşanmış, okul yayını almış, halkını almış, tam savaş nizamıyla Uğud'a geldi. Baktı ki, peygamberimizin durumu çok kritik, hep ona saldırıyorlar böyle şey. vardı, ya Muhammed, Hemen savaşa gireyim mi? Bir Müslümanla olayım. Bunu devranlar. Eslim, Sime katil. Eslim, öldü İslam'ı sonra savaşa gir. Ömer böyle. Neden? Eğer müşrik olarak savaşa girse, ölse, boş ölecek. Mesela bir müşrik deyince namaz kutsun, sahabı var mı? Ömer böyle. O ursusu var ve müsabı yok böyle sefede. Önce İslam var Peygamber'e bak. Peygamber e. Yani Kırtlık anında Peygamber'e buyurdu Eslim, Silme katil. Önce İslam'ı onun sonra savaşa gir. Hemen getirdim muhteremle. Bir getirdim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. Böyle sesi getirdim ki savaşa girdi. Öyle bir sahneye girdik ama yine Allah onlar böyle. İşten bir aş gelmiş, ile aşırmadı tabii. İştenle böyle. Allah diye almış böyle böyle. Yanmış böyle. Allah beni aldı diyor öyle. Al sana kavuşayım vallahi böyle. Öyle savaşıyor e, şeytan muhteremler. Peygamber huzuru savaştan sonra amine kaleylen ve üç yere kesilen. Onun hakkında Amine kal az amel yaptı. İslamı az çalıştı ama ücreti, yere kestiren çok ücret aldı. Mükatab Hatta hazır bu amir Bunun bu durumu sabere ararsan, sonradan bir İslamı bilmece gibi oldu bu tembele. böyle. Saber bunu sorarla bir tabine, yani sonra gelinlere bir kişi var. Hiç namaz kılmadı ömrünün hayatında böyle. Ama cennete cennete gitti, peygamber buyuruyor hakkında böyle. Hiç namaz kılmadan, bir vakit namaz kılmadan gitti böyle. Kim bu? Ya oğlum verir bu şey mi? Hatta yavrumlar. Sen bunu anlatan böyle? Savaşta girdi ama namazda girip geçmeyeceğim namaz olacaktı. Geçmedi bir şey mi? Geçmedi böyle. Bakın yani Allah yolunda ücret, ezir bu kadar çok muhteremler. Küre nefaka nefaka insan Allah yolunda bir şey harcasa Nefaka nefaka Kimse bir kişisim Allah yolunda Allah işi Allah yolunda. İslam için bir şey O kimseye nasıl yardım oluyor 700 katı. Sebep niyet oldu efendim bende. Yani diğer zaman alacağı sevabın 700 misli az mı tabi, bire diyor bir bakısağaşlar bende, bire bir Yani Allah yolunda, İslam işi. Bir insan niyet ediyor, Şirin'e gideyim de bağışlam mesela, ama niyeti onlar İslam'a davet etmek İslam ahlakı sınırlama konuları bende, İslam pekişirme konuları birece. Bu bir çıkarsa her adımında. Cihaz sağlantını bak böyle. Niyetine bağlı böyle. böyle, böyle. E, davet ediyor evine. Evine davet ediyor. İkram ediyor bunları. Bir, bir gidip iştiriyor. Ne yapıyor? Her ikramında giren yedi yüz muhtemelen. Yedi böyle. mühtemelen. davette. Yani Kişilerinin geleni yapmak gerekir muhtemelen. Çünkü bu peygamberlerin görevi böyle bu. Mesela günümüzde Kitap da diye diyor böyle. E, kitap böyle, bastırıp böyle ya da hazır kitabın mesela kişi böyle küçük bir şeye böyle mesela beğendiğini kişi okuyup dürüst olarak kişi bunlara böyle de verse sevabı yerinize katıyor muhtemelen böyle. Hazreti Bevlül Dan'da bir vardır. Bevlül Dana Danah Fars'a alim anlamına geliyor. Dana Fars dilinde böyle. Adı Bevlül. Abbas döneminde Harun Reşit'in de kardeşi ikilisi. Harun kardeşi. Abisi o dönemde dünyanın tek adamı sürekli Hücünün başında. Harun Reşit. Abbas'ı döneminde. En parlak döneminde evvel. Hazreti Beryül ise tam Allah yolunda muhtemelen evvel. Allah yolunda tabi sarayda, dışarda İbarat meşgul ve Elinden geldiği kadar sürekli insanlara İslam anlatıyor ve Haramdan insan sakındırıyor. Ama bak şöyle yapma, öyle yapma, namazını geciktirme. Hep böyle. İnsan oluyor insanları. Tabii saray erkanı. Vezirler, şunlar, bunlar ileri gelenler artık buna rahatsız böyle. Ne de olsa, o dönemde de olsun böyle üst tabaka yani Bürokrasi üst tabakaları bunlar tabi o zamanlar hatırlanır böyle. Bir de olsa bir onur sahipleri var. Belli bir, bir insan bunları uyarmasını onların zoruna gidiyor. Ve bunu çıkartıyorlar Havun de. Efendim işte her şeye karışıyor diye çıkartıyorlar böyle. Havun Reşti çağırıyor. Gel bakalım buraya diyor. Meczup ki merzup, merzup, cezbeli. Cezbeli böyle, böyle yani yarı kendini bilmez hale böyle Allah aşkına yanmış olan mevzünlere mevzünlere Cezbeli böyle Allah de yanmahtır öbür bir Allah bilir böyle, böyle bir şey gözü görmem tane bir şey gözü görmem bir Allah bilir böyle yani can mal hepsini geçmiştir bunu şahar anıştıt oturun bakın geliyor otur bakalım döllür oturuyor bak böyle senin çıkar ediyorlar. Sarı elikanı insana karışma bunda sana. Ama bir günah oluyor sen karışma. Her koyun kenarına asılır böyle. böyle. Her koyun kendi bacağını asılır. Sen kendi kuzanına baktı beredi ya. Belki tamam diyor böyle. Çıkardan gidiyor. Bir koyun alıyor muhtemelen para var tabii ki parası beri böyle. böyle. Koyun alıyor, koyu böyle kesiyor, derisin yüzüyor. İçini temizlemiyor ama. Üç günü dolta pişti böyle. Odasına ayağından asıyor koyun. Odasına asıyor. çengelli asıyor ortaya böyle koyuna. Kapıyı kirikliyor. Kendi kaybı da giriyor böyle. Bir gün geçiyor. İki gün derken bazı atacak memleket. Kapı odada da koyun kurtanıyor. Kokuyor, kokuşuyor, Kuvvet abi sarayı sarıyor. Bakıyorlar, sadece bir koku var böyle, ağır bir koku böyle. Sadece var, araş araşıyorlar, Beynir'in odasından geliyor. Kapıyorlar, yürüyorlar, yok hedef böyle. gene yine Harun e efendim böyle bir odasından bir koku geliyor böyle. Acaba kendim elip kaldı yoksa böyle. O da bir talep edecek, bilmiyorlar. O da hemen aciline gire kapıyı açıyorlar, anahtarı açıyor, şey bakıyorlar böyle. Hatta eşya filminde böyle. Ortada aslı bir koyun bacağından, koyun kokuşmuş, leş gibi olmuş böyle. Hemen tabii alıyor, atıyor bunu, atıyor ama koku çıkmıyor hemen de. Bulurlar her anla şey, şey, mevluzadeyi. Ne yaptın sen be diyor, deliriyor abisi. Abi ne insan var dedi ya, diyor, her kuyunkine bacağı asılır. E onu da şey diyor, Ama kokusu geliyor. İşte bu var. Yani günah önlenmese günah kokusu bize gelir muhtemelen. Haberi. Kokusu var <gülüyor> şey. Şimdi demek ki komşu evinde muhtemelen komşu mu böyle? Dairede olsun mesela. müstakil evde olsun böyle. E komşu evinde de haram işleniyor muhtemelen. Kişiyle kendi yani çoğuşu oraya merak edebilir muhtemelen? Yani komşeyi yanarken onun karnı seyretmek olmaz muhteremler. Seyretsek ne olur? Yangın bize gelir muhteremler. Mesela Suriye'de yangın vardı yıllarca Baghdad'ta müseyyitiy bunlara muhteremler. Ama yangında oldu bize gelmiyor muhteremler böyle. Augustus'a da muhteremler. Böyle. Yangını durun ya duruyor muhteremler Yani Hristiyanlar sevindi baştan böyle. İslamcılar sevindi. Yani Müslümanlara öldürüldüne mü? bakalım. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil bu şekilde. Esed-i deniz zalimi. Oyalılar bunlara böyle vur, kır bakalım. öldür bakalım. Ama yangın ne oldu. Bize geldi. Avrupa'ya vakti. Ama şimdi çağırıyorlar böyle. Aman gelmezsem bunlar böyle. Tamam böyle ya. İlerceden kaynaşı yolda. Allah. Hazreti Ebu i Umar buyuruyor ki bir adam peygamcana e geldi Geldi. Dedi ki diyor ya Resulallah fi siyahati. Birisi meşride geliyor. Peygamber sana şöyle buyuruyor. Resulallah, ey Allah Resulallah. Allah'ın Resulü. İzenli. Yani izin ver. Fi siyahati. Seyahata çıkayım. Yolcuya çıkayım. Ben. Ben Geceyim yaz Kim bu? Osman bin Maz'un Hazreti. Osman bin Maz'un İlk Müslümanlardan. Tegamda süt kara çiftliği kadarla ilk Müslümanlardan hayal edepli. demek ki dar aldı bun her neyse izin istiyor araşı bana izin ver biraz seyahate çıkayım. Aleyhisselam Peygamber Peygamberi diye inne seyahate ümmeti elcâdi fi sibillah azze ve cel ümmetimin seyahati ümmetimin seyahati yolculuğu Alır onda ziyat ediyor mu ömründe? Ziyat Demek ki bir insan bayramda olsun yani tatil, matiliyle ev akıllı bir ziyat olsun yani bir insan bir yere giderken bile ziyat niyeti olursa olursa her adımına baksa olur mu ömründe? Ziyat niyeti bende. Ne yapacak? Gitti yerde bir şeye yolda giderken birine şu birine Otele birine gitti yere birine bir şey anta bilse, anta bilse. mesela kitap mesela verme dağıtma o taraflar e böyle, böyle. Kalıcı. Ona bu şekilde böyle. Bakın, evet bir ümmetimin seyahati öyle başıboş değil böyle. Bak böyle. Hiç bakmam böyle böyle. Nedir ümmetimin seyahati? cihattır. Eğer malishamat ettiyse. Ne yaptı muhteremler? Bir adım atmadı, boşuna böyle. Hep Allah için. Allah için. Böyle. Bir adam boşu atmadı böyle. Devam Allah için böyle. O çölleri açtı böyle. Aç susuz. Kızı güneş altında, çöl doğasında böyle. Aç susuz böyle. Çölleri gitti, kabile kabile dolaştı. Neden? Allah yolunda iki adış muhterem böyle. Allah yolunda bir adam atmanın, nasıl ve dönünceye kadar da bu sahabı gülüme Peki kişi anlatıyor, geziyor, tozuyor, muzuyor, anlatıyor ama e, başarılı olamıyor. Sahabı yine sevabı telemeler. Bir farkla anlat böyle. Bir farkla böyle. Peygamberlerin bile bazıları o kadar çalıştığı, yıllarda çalıştı halde Az ümmet oldu muhteremler. Çok az böyle, böyle Ki mahşer gününde her peygamber ümmeti önüne geçecek. Mahşer ümmet geçecek. Öyle peygamber olacak ki bir tek ümmeti var. Tek ümmeti var Peygamber ama. O bakan o bakan böyle. Ama tek ümmeti var. Ne yapacak? O da garip olacak muhteremler. Peygamber var. Yirmi otuzun ümmeti var böyle. Nuhar seymit, seymit ümmeti var mı? Nuhar semiz. Nu 60 tane ümmet var böylece. Tabi en tabi elendiğinde ümmeti hamutfen bele bala. Şimdi peygamberlerden hıtlar ne bunların görevleri? Allah yoluna davet. Etmezse, biraz gevşek durursa, çekinirse sineye çekemese, kıtarsa ne olur? Görev yapmadığı için. Günah büyük muhteremler. Hem başına bela geliyor muhteremler. Yunus Aleyhisselam bak. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Artık kuraldı, daraldı ebele. O kadar davet ediyor muhteremler. Her gün de böyle. Yalvarıyor ebele muhteremler. Ağlıyor muhteremler. Ne oldu Allah'a gelin ebele muhteremler. O kadar davet ediyor. Gelmeyince ne yaptı? Kız artık ebele. Öfkele karşı gitti. Ne diyorsun ama? Peygamber. Kaça muhteremem böyle. Bak. Bahti bir gemi. Hem insanları hem eşya var böyle. Tam tapak üzere. Limandan. Durun. Ben alayım böyle. Onu allar ama yemin durdu denize. Gece karanlığına böyle. Ellerin buraya bir kaşak köle var burada böyle. Gemiyle oradaki inancına göre böyle. O zaman benim de attı, attı. Attı kendisi muhteremler. Doğal cidası balığın karnında hapsedil mütehendiler. Ama karnına böyle bak. Bir peygamber böyle. Okay. Demek ki bir peygamber ne yapacak? Her şeye bir gösterecek, çalışacak. E peygamber ne yapacak? O da peygambere yardımcı olacak mütehendiler. Bakın böyle. Bir gün bir Müslüman, bir sahabenin biri sahibi, yeni daha sahibete bazıları bir kısmı bir Müslüman kardeşlerine kızıyor Allah'a ne dersin seni böyle kızıyor böylece peygamber dur be Allah'a dur ne yapıyorsun beni kurtarmak çalışıyorum sonra cemaat mi var o şey sordur yani peygamberle böyle hatıra demek ki bir Müslüman laate etmeme gerek hatıra böyle Hatta beddu etmeme gereği müşlim bana muhtemelerdir. Onlar kişi kötülüğü görmüşse bile yapmama gerekiyor bunlara böyle. Gür'ye Peyu Ali Hazretleri'ne muhtemelerin şerifte, Tirmizi İbn-i Maci'ye, Ebu Davet-i Beyhakide, İnim nasir, nasir, mevatülü hayri. İnsanlar var ki, nedir bunlar? Ve fatihü lili hayri. Hayır anahtarları bunda, hayırlı anahtarları hep böyle. Hayırlı kapı açan, insanı hayırlı çağıranlar böyle. Bunların bunu benimsemişler, mi? Öyle insanlar vardır böyle. Onların dışarıya fiil olarak böyle. Bir <gülüyor> de yani içi gücü bu böyle var böyle. Yani bir şey anlatayım, oturdu yerde böyle. Mesela camiye gidip otururken, sağa olsun konuklar böyle boş yere böyle. Hemen onlara böyle güzel bir şey anlatayım, duyduğunu, bildiğini başlamak kahveye gider böyle, arabada giderken yanındayken ne? Apla böyle, böyle. Bu nedir? Peygamberle göre bu tane bak. Peygamberle göre böyle şey. Ne dedik şimdi? Karşıdaki imana gelmese bir ne yapıyor? Peygamber yine peygamber alıyor sevabını bu tarafa, bak. Alıyor sevabını böyle. Demek ki bir insan, bir insan, birisinde, üç gün beş gün işte böyle, uğraştı böyle, çalıştı, çabaladı. Hatta eşin de, koresin çoğu çocuğun da, ana babasın da, böyle kız var günümüzde, uyarmış kız mı? Kız büyüksün kız böyle, abdil namazı örtülü kızı böylece, annesi yarım açıyor, böyle böyle. babası namaz kılmayacaklar böyle. Demek ki bir insan böyle, eşinle, koresinle, ana babasınla, kardeşinle, arkadaşınla böyle uğraşanları, o, o, o onları yola getiremese bile, Gelin sevabı, sevabı. Her konuşu kelime sevabı yazılır mısın? Her konuştuğun kelime. Ya yola gelirse ne olur? Ama işte madde. O zaman yola gelirse ne oluyor? Onun davetiyle yola gelen kişi ibadet sürece Allah-u Sağab-i Bismillah dava mısın? Yani davet derken davet sevabı. Bittiği mutluluklarım böyle. Davet sevabı. Bittiği ama o davetlik kişi İslam'a gelirse, İslam yaşasın ne oluyor? O sahabe yaptığı müddetçe Allah'ın bir katı da bu nefes olmalı efendim. Bu tabii daha farklı böyle. Bu harbine muhteremler şimdi bakın örneklerimiz sahabelerden. Yani Allah yolunda sahabelere böyle. Yani sahabeler dinimizin temel taşları muhteremdi. İslam o temizler kurul sahabeleri her biri Allah için canlı mal, her şey verdi bunlar böyle. Uğud Harbi'nde karşı tarafı müşlerin komutanı Ebu Süfyan. O zaman müşrik, o zaman ama. O zaman ama. Müşrik tabi, savaşı onlara kazandıkları halde, halde, Mevlam onların bir kapına karşı mevlam gönüllerini, bundan savaşı kazandıkları halde, Tam sonuç almadan tam sonuç almadan döndüler gidiyorlar gidiyorlaştım. Mekke'ye mükerremeye böyle. Bir yere geldiler iklime. Bir Ebu Cehil. Ebu Cehil'e iklime. O da İstanbul Sultan'ın o zaman Meşri Tabi'yle. Dedik iklime Ebu Stefihan'a komutan o başkomutan. Ebu Stefihan biz ne yaptık? Ya, ne, yaptık? Sufyan, biz ne yaptık? Ya, ya savaşı kazandık. Çok öldü onların. Onlara göre Kalanlar hepsi yaralı, bir bundan gücü mücveni kalmadı. Biz biraz da orasıydık, bundan tam yok ede bunların böyle. Muhammed öldürdü yapıyor diyor bunların böyle bir şekilde. Biz ne yaptık biz yanlış aldık biz böyle. İşyerimizde bu şekilde. Öyle mi? Bakın iş yerimiz girdi de ki, biz de, de geri dönmeliyiz iş işte yerimiz. Geri dönmeyelim böyle. İki ben geri dönelim. Bir ikisine birisi mi bir geri dönmeyelim? Savaşa gelmeyen de vardı Medine'den. Ensardan. Savaşta gelmeyenler vardı bunlar böyle. Şimdi geri dönürsek o savaşta gelmeyene de hepsi bir savaşa kalkışırsa aksi böyle. Biz kazanmış geliydi. Geri dönmeyelim. Fakat bazı ağır basınca bunlar bu sefer işte dönelim dönmelim derken da bunu tartışırırken Mekke'den biri Medine'ye geliyormuş. Daha Müslüman değil ama İslam'a karşı meyli varmış bu kişi böyle. Bunların durumunu gördü. Bunların durumunu gördü. Hızı geldi. Medine'ye sabah namazına yakın vakitte daha namaz at olmadan Medine'ye geldi. Doğru peygamber eve gitti. Ya Muhammed! Ya Muhammed! diye bağırdı kapıdan. Evet şimdi ne var? E, durum böyle böyle. Ben yolda Ebüs Sünen ordusunu gördüm. Kenarlara konuşlar şu kenarlarında dönüp buraya gelip baskın yapmak için beni emir verebilecek. Haber olsun benişe. Ebüke aslen çağırdı. Namazdan sonra hacılara emir verdi, sala verdi. Büyük Peygamberimiz dün dedi. Yani cuma günüydü. Dün dedi, Uğut'a kimler bulunmuşsa onlar da gelsinler. Uğut'a bulunanlar böyle. Kaç kişi? Yedi yüzlü, yetmiş şehit oldu. Al, uç kaldım. Hepsi yaralanan böyle. Kim ağır, kim ağırlar böyle. Bir an emir verdik, senin tebliğ bunlara. Bağır çık, yukarı böyle. Uğut'a kimler varsa dün, etoplasınlar, Mekke'ye doğru gideceğiz böyle, bir hepsi kaçıklar böyle şey. Abi kimi ağır yaralı, uykusuz, yorulgun, bilkin var çok kan kaybetmeyiz bilkin mihalde. Duyuyorlar hanım eşyam var böyle kalk kalk kalk kalk bak neşullah bir haber veriyor böylece siz haber veriyor hanım atıyor hanım böyle kalk böyle kalktan müsteriler toplandılar kimin ayağı kesilmiş böyle ayağın basamıyor ne böyle ok görmüş kırık et var mı böyle arkadaşlarına olmasın dayandı hatta ne tükene ben müsteriler tabi deve bilen deve bindi At oldu ata bindi. Ama yine ama çok şuna böylece, dibine denreye böyle bende, koluna girerek, omuzuna girerek, çiğine girerek böylece toplandılar motorlular bunlar böylece. Ama Rabbim, ebülsübana e korku verdi motorlular böylece bende. Böyle. Korku verdi. Haber gitti böyle bunların gelip demek, o haber gelenleri korku verdi. Dedi ki biz sahaya kazmışken dönene kadar bunlar dönne gitti bunlar şeyi böyle. Leylambuğüre bunlar işte buyuruyor. Ejcin azıyım, ejc azım bu teremler. Yani toplandılar, az yol yürüdüler, ama ne hallar? Ejc azım, azım çok büyük siyavam bu teremler. Ne kadar? Allah bir diyor, Allah bir bu teremler ya. Alisa vallah bu teremler. Şi, insanla da öyle şey insanlar insan ki bir alisa maddeleri. Bunlar hayır kapı açan, insana davet edenler bunlar evveli. Bunlar şerlere kadar kapalıyor bunlar şerlere böyle. Yani şerleri engellemeye çalışıyorlar. Artık bunlara bir meslek gelmiştir. Benim Benimsemişler bunlar bunlar. Mücahide bunlar, mücahide bunlar. Kötuba limen canallahu mefatiyen Hayri. Allah yedihiyye. Peygamber buyuruyor sonunda Fetuba Ne mutlu ne mutlu. Allah kimin bu yolda böyle kullanırsa ne mutlu olur böyle. Yani onun eliyle Allah İslam'a ettirirse ne mutlu bunlara mutlu olur böyle. Demek ki insanları kurtaramaya çalışıyor muhteremine böyle. Şimdi ne yapıyor bazı gençler ülkemize de muhteremli böyle ülke düşen çıkıyorlar. Böyle cihat ediyorlar. Babası namaz kılmıyor belki de. Annesi namaz kılmıyor. Neyce kız kadar geziyor? Amca oğlu şöyle geziyor. Dayı öyle böyle geziyor. Arkadaşları geziyor. Sen bırak onlara da kalk sen bilmediğin bir yere git böyle. Meşhur böyle. Karanlıkla hep bakalım. Evet cihat bilinçli olmasına gerek yok. Ve en yakından başlamak gerekiyormuş muhtemelen. Eğer başlamak gerebe böyle. Peygamber Ali Asetere gelince, Melan buyurdu eşine, kızına ve mümkânları söyle bak ne böyle bak vara. Ayet kim adam böyle. Melan buyurdu. Ya Muhammed kul ezvajcik ve benatike. Kul ezvajcik ve benatike bak ve Önce hanımın da eşinden başla. Dikandan başla. Sonra kızından başla. O der bir müminlere söyle. Örtümüne bak. Önce eşinden başla. Kızından başla. Ondan sonra bir mümin kadar söyle. Böyle. Yani her insan ne yapacak? Her insan elinden, çevresinden sorunlu mu? Her insan böylece. şey. Her yerde bir mücayete azm oturuyor. Her mahallede, her kedi, her yerde böyle Allah için ama bilinçli olacak böyle. Yani sözünü bilecek, sağlam bir kaynağı deneyecek. Bunları davet ederken bilinç yapma gerekiyor bunları. Bir de bir canla, manla olursa bu şirk azm böyle. Yani din insan hem bedenen yani canlı böyle. böyle bir kişi bir adam malını da harcasa o ben olur Biraz da şey kanatları mutlaka. Bir daha da şokum inşallah nasıl mutlu inşallah. İzin varca çalışır. Bu peygamberimiz. Erdoluz sadakat en mervü mer müslim ilmez yü alim e evvel müslim. Erdoluz sadaka enertal infak sadaka. Vermek, iyi olsun, olsun vereceğim. En yitane mel merul müslüm ilmen ilim öğrenmek. Ilim öğrenmek böyle. Kişi i̇lim öğrenmek için bir konu böyle. Bir konu böyle. Artık Cabir muhtemelen sahabeler iken, Cabir böyle Medine'nin Mısır'a gitti, bir adış vermek için böyle. Bir adış verir böyle, böyle. Bir adış verir dedi Medine'nin de. Ama Peygamberimizin duyandan duymadı böyle. Acaba bu kimdi? peygamberimizden kim durduydu? Plan duymuştur. Nereden buldu da? Bakın, Câbir hanıza Câbir Mustafa böyle, Vücahid evet. böyle. Babası bu teşehit oldu kendisine. Ne yaptı? Bin devlet müsteriler Mısır'a gitti. Onu buldu. Sen şu adam şu adı şu duydun mu? E duydum. Nasıl gördü? Böyle böyle buyurdu. Tamam, hayal varmış sade. Ya otur gel, yok. Ya muş gibi gelme. Başına, Demek ki ilim öğrenmek, İslam ilim öğrenmek, bu da nedir? Allah yolunu fiske bile bana embelle İlim öğrenmek gitmek bir yere bileşe. Sın ve ve akal Sonra insan bu öğrendiği bir başta ötüse böyle. bakın, ötüse bile. Yani öğrendiğini ötüse bileşe. Mesafede gidiyor bir yere, bir şey. Gidip bunu evine, arkadaşına anlatırsa mutlaka böyle böyle. Nedir bu? En erteli budur. Hadir-i Şirket'in de Yalnız Suyut Hazretleri şöyle buyuruyor Diyenler Mâle ve ilmi ve ameli bir amelibî bâk el-ahireti. Şöyle buyuruyor. Bir insan diyor bir fakire sadaka versen bu da sadakadır. Kuşkusuz mutlaka böyle. Kuşkusu mutlaka böyle. Ne var ki? Sadaka bitir ama böyle. Para yırsa parayı harcar, giyecesi giyer eskidir, giyecesi yer onu bitirir böyle. İlim ise nedir? Onun yapılan amel, kişiler haber, mezara gider, artık gidiyor muhtemelen var kalıyor alıyor böyle muhtemelen. Ona seyir yapılır diye böyle. Kıtamı karan doyurun, çok sağ ol Bu böyle. Açı doyurma böyle. Ona seyir var, bu da, bu da yapılır muhtemelen böyle. Bu da yapılır. Ama demek ki bir insan ilim öğretirse birine, İslam ilimde böyle. Ama karnak sağlamayacak, kimse öğretirse bunları. Demek ki bu ne oluyor? O kişi bunu amel ederse, ne yapıyor? Yaşam boyu, tabi İslam bir katla buna sevap şey veriliyor. Bu sevap ne yapıyor? Devam ediyor böyle. İşte öyle zamanlar, onun malı o. Evi kaldı unutmayın böyle. Koca köş saray, villa böyle, bu işi görmüyor muhtemelen. Şaşalı böyle. Göz kamaşının bellesi var böyle. böyle. Elif kristiyatı da var. Her şey var böylece. Ama ama senin muhtemelen öldüğü anda adı oldu cenaze. Doğru muhtemelen böyle. Bir gün eski yolunda bir kaza olmuştu muhtemelen. Kıştı böyle. Kıştı böyle. Kütayar'daki bir kuyumcu İstanbul'dan altını almış, döviz almış, gelirken kaza olmuş böyle, kaza olmuş terbiyle. Oğlu, ikisi böyle, baba oğlu, ikisi ölmüşler muhtemelen böyle. Bizi örtmüşler, yine de olmuş kaza aldık içerken böyle, Ört derse, örtmüşler böyle. Saçı buysa, dövizler, paralar, onu topluyorlar böyle, görevler muhtemelen böyle. Hak muhtemelen. Yani kişi öldüğü anda Dünyadayken kişi bakar da evim, balkum, arabam, uçağım, yatım, villam da böyle lüks konfor. var. Her şey muazzam böyle. Yani dünyanın güzel bakanlar onu hayran kalırlar. Ama geçici huturlar bakar. Ne öyle şey belli mi? Yoksa Bir anda düşer o beyin kanaması oldu derimler. O tansiyon çıktı. Şekere düştü, çıktı. Şuba oldu. Karşı şeklisi oldu. Kalbi durdu. Araba çarptı. Neyse. bir sebebi ondan. Bunu tabii size bunlar. Öldü adamı oluyor. Cenaze oluyor. O alemen malı gitmiyor. Ne gidiyor? Allah için işte ne yapmışsa o adamı böyle bakın. O gidiyor böyle. Bir üstelik, üstelik hayatta iken başkanın sebep olmuş da başkalarına. 20 kişi sevap olmuş. Örtünmelerine, namaz kımalarına, koron örmelerine, İslam'a gelmelerine sevap olmuşsa öldükten sonra da sevap oldu insanlar İslam'ı yaşadıysa ona sen bir kata gidiyor muhtemelen böyle. Bak kalbinde. Kişi öldüğü anda ameliyete kapandı. Dürüldü muhtemelen böyle. Kişi bunu görüyor böyle ordu anda. Bakıyor, ameliyete kapandı muhtemelen böyle. Gitti İzliyor, böyle şey. İzin yok şu değil bitti mutrenler kabir girdi ne bekliyor ah, arkadan bir dua bir şey gelse şimdi batıranlar. arkadan gelse böyle bu neye benziyor mutrenler yaşlı yalnız bir insan yaşlı ve yalnız kimsede yok böyle bir eski bir evlerine bir barakada böyle. ama yatağa bağımlı yatağa bağımlı mutrenler böyle kalıp gezemeye böyle mutrenler yok böyle Gurbet ellerine değilim kişi böylece ne yapardım bana kapıya bakar böyle. Bir komşu gelse de bir çorbayı getirirse buradan böyle. Bir komşu gelse de işte bana bir şulo bir su verse bakar mı buradan böyle. Aynen mezardaki de böyle mezar böyle. Yatıyor mezarla bağlı halde böyle eli karda bağlamış ne bakıyorum işte abi eksik tabii lazu. Sehab-ı lazım böyle. Hele kargabıysa daha sehab-ı ihtiyacı var, acele, acil. Sehab-ı böyle, hep bakıyorum o döneme böyle. Melekler var, postacı. Sehab-ı götürüyor böyle. Şimdi bakıyorlar bir mezarlığa, postacı böyle geliyor, bütün ruhlar bakıyorlar. Acaba bana mı, bana mı Acaba, acaba bana mı? Acaba bana mı? askere kaydıysa askere askere istersem askere demezsin yani. 4 gün telefonla istenden böyle meti gördürür böylece. Şimdi meti geldi mi heke bakıyor acaba kime baydı? Sonra böyle. Şimdi namaz okuyanların ruhlar bakılır böyle kime geliyor? Aa komşuya ona geliyor. Ona gelmek muhterem böyle. Ama dirhsan sehab olursa bakamadı. Kişi sehab olursa yine sehab oldu namaz kılmaz sana. O kişi öyle namaza gitti namazı kıldı mı tamam ne kadar siyah aldı? Abdezi dahil, Süleymanı dahil, Farz dahil, Tesbihat dahil böyle. Ne kadar siyah aldı? 5 milyon siyah aldı böyle. 5 milyon siyah. Sevap... Buna gele bakalım. Neden bu? İşte filan filan siyah olmuş ana gele böyle. Ee, böyle. Kızı güne... siyah ödümesine siyah olmuş böyle. Kız ödüle gelince aldığı siyahın bir katı. Hayır azet. Yine kora üretmiş, namazı öğretmiş... Ruguteci öğretmiş, Kroatya ördü kendisine böyle. Yani ne yapmışsa, karşıki ondan ne ceab alıyorsa, girmetem giremiyordu. Azade cemaatimiz o mezar kapısı kapanamıyor mutlaka böyle. Ölme şere bulunamıyor mutlaka böyle. Yani bir insan ne olsun olsun ölüm yasaklanamıyor mutlaka böyle. O mezar kapı kapanamıyor böyle. Ölüm hak gerçek. Heyecanlı ölümün tadacak, her gün mezaraya girecek böyle. İnşallah oraya çalışmaya çalışalım. Ya da Fatiha.